Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah iki cihanın hayırlarına cümlenizi erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir Hacı Teyze'nin açtığı Kur'an ile çıkmış sayfadan bazı hadisleri size nakledeceğim. Birinci hadis-i şerif okumak istediğim Cabir radıyallahu anh'den Deylemi tarafından kitabına alınmış bir hadis-i şerif. Seyyid Ameer Sallallahu Aleyhi ve Sellemler Efendimiz buyuruyor ki la birre esfaramin biri ehlil kubur. Vela yasilu ehlil kuburi illa mu'minin. Sadaqarasülullah fi makal evcimakal. Hani geçtiğimiz günlerde hocamız cenetmeken rahmetullah hani Mehmet Selçuklu hocamızı anma toplantıları oldu Türkiye'de, İstanbul'da, başka illerde, Amerika'da, Avustralya'da, efendim Avrupa'da. Yani e, vefat etmiş bir kimseyi anmak. Tabii çok sevdiğimiz büyüklerimiz. Bunlar e, güncel e, faaliyetlerimiz olduğu için bu hadis şerifte ona denk geldi. Kura ile açılmış sayfadan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La birre, bir iyilik yoktur. Eftala min birre kubur bir ehline karşı yapılan iyilikten daha faziletli bir iyilik yoktur. Vedayyo selur <gülüyor> ehlel kuburi illâ minun kabir ahalisine ziyareti ancak e, mümin yapar. Yani onlara efendim ziyaret, yoklama, e, dua efendim, e, hediye göndermeyi ancak mümin olan insanlar yapar, mümin imanı kuvvetli olan insan yapar buyuruyor. Biliyorsunuz bir kelimesi R harfi iki tane yani şeddeli diyoruz Arapça birrün yani iyili, iyi olmak iyilik yapmak manasına gelen bir kelime efendim iyilik yapan kimseye de berrün derler efendim yani berren bir valideyki anne babasına iyilik iyi muamele yapan bir evlat Ferran, bir valideyi, anasına babasına iyi davranan evlat demek oluyor. Efendim, umumi manasıyla da her şeye, herkese karşı iyi davranan, iyilik yapan, iyi muamele yapan kişi demek. Burada anlatılan, Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifinde anlatılan kabir ahalisine, kabirlerde gömülmüş, yatmakta olan silahatkahında efendim, Yatmakta olan insanlara yapılan iyilik. Efendim, bundan daha faziletli iyilik olmaz buyuruyor Efendimiz. La nafiyetül cinsdir. La birre hiçbir daha güzel iyilik yoktur. Eszalemin birre ehlil kubur. Kabir ehline yapılan iyilikten başka. Tabi insan kabir ehline ne iyilik yapar? Kabir ehline bir kere onun namına yapılan ibadetler hayırlar Efendim bağışlar ona gider bir kere. Yani mesela onun namına çeşme yapsa. Sevabı ona gider mi? Gider. Peki söylemedi. söylemese bile gider. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında Sa'd isminde bir kimse aynen bu durumda Peygamber Efendimiz'e gelmiş sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Demiş ki ya Resulallah benim annem vefat etmişti. Bana herhangi bir tavsiyesi, vasiyeti yok ama ben düşünüyorum. Onun namına bir çeşme yapmak istiyorum. Yapsam sevabı anneme gider mi buyurmuş peygamber efendimiz de evet gider sen o hayrı yap diye teşvik eylemiş. Demek ki söylemese bile kişi geride kalan sevenlerinin onun namına yaptığı bir hayır, bir iyilik, bir bağış, efendim bir güzel efendim yardım sevabı ona ulaşıyor. Tabi böyle bir şey yapabilir insan. Başka ne yapabilir? Kur'an okur. Kur'an okur, hatim indirir, sevabını ona bağışlar. Artık Hocamıza okunan Kur'an-ı Kerimlerin efendim sayılarını toplayamıyoruz. Yani vefatında da öyle olmuştu. Ee, Rıza Çöldü Hoca Hacı Bayram Minberi'nden hayretlerini ifade etmişti. Bir de Allah onun dilini dolaştırdı. Efendim bin, bin misli fazla olarak e, şey yaptı. Efendim e, rakamı Allah fazla söyletirdi. Biz de tebessüm ettik. Zaten Rakam çoktu ama o artık bin misli fazlasıyla, binle çarpılmış şeyle söyledi. Herhalde onda da bir hikmet vardır dedik. Şimdi tabi Kur'an okumak, tesbih çekmek, seratü selam getirmek, onun namına yemek pişirmek, dağıtmak vesaire, Bu bir iyiliktir. İyiliğin çeşididir bunlar. Efendim Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin devamında bir de işaret buyuruyor, buyuruyor ki وَلَا يَسِلُوا اَحْلِ الْقُبُورِ اِلَّا مُمِنُونَ ee, kabir ahalisini ancak efendim e, mümin olan kimse yoklar. Sıla-i Rahim nedir? Akrabaların ziyareti demek. Kollanması demek. Kabir ehlinin sılasını yani onu ziyareti, ona ikrama ancak iyi mümin yapar. Ee, Sıla-i Rahim nasıl oluyor? Ak akrabaya gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Selamünaleyküm, hoş geldin, hoş bulduk amcacığım, dayıcığım, halacığım, teyzecim nasılsın, iyi misin? Senin ziyarete geldim, ver elini öpeyim, Allah senden razı olsun filan. Yani Sıla-i Rahim bir ziyaret manası var. Bir de al teyzecim, al halacığım, sana şunu hediye getirdim, şunu ihtiyacına harca, maddi bir ikram, bağış da olur. Çünkü Sıla aynı zamanda bağış manasına geliyor. Şimdi kabri ziyaret de önemli. Peygamber Efendimiz ee, kabir hadis-i şeriflerinde tavsiye buyurmuş. Öbür ziyaretinin insanın ruhunu inceltmesi, kendisine dikkat sahibi ettiği, yani hassaslaştırdığı, kalbini incelttiği, efendim duygulandırdığı, faydalı olduğu, ibretli olduğu efendim belirtilmiş oluyor hadis-i şeriflerde. Demek ki vefat eden bir kimse için yapacağımız şeyler bir onu ziyaret etmektir. Mümkünse aynı şey yapisek kolaysa efendim özellikle Cuma günü kabir ziyareti sevap ziyaret etmek lazım. Sula-ı Kabir oluyor. Allah razı olsun İstanbul'daki kardeşlerimiz Süleymaniye Camii'ne giderler. Hocamızın kabri de çok güzel yerde efendim, e, ziyaret ederler. Ziyaretlerini Allah kabul etsin. Düzce'de bir imama uğramıştık. Kendisi de aslında Bolulu efendim, Muhittin Efendi'nin müridanından yani Bizim hocamızın kendi müridi de değil ama mübarek bir zattır diye ziyaretine gitmiş. Ben de o imam Efendi'nin camisinde Dürşi'den geçerken lavat kılmıştım. İşte kimsiniz hoş geldiniz Allah kabul etsin derken bizim kim olduğumuzu anladı. O da anlattı işte bir gün dedi Mehmet Said Efendi Hazretlerinin ziyaretini yaptık bir arkadaşla dedi. Akşamleyin rüyasına girmiş hocamız teşekkür etmiş ziyaret ettiği için. Tabi bu uyanınca memnun olmuş. Efendim ertesi gün arkadaşına demiş ki Mehmet Said Efendi Hazretleri ziyaretimizden memnun olduğunu işaret duyurdu. Rüyama girdi. Teşekkür etti demiş. Efendim karşısındaki arkadaş da gözleri açılmış böyle elinin dizine hayretle vurmuş. Vay ya demiş. Benim de rüyama geldi. Bana da teşekkür etti demiş. Tabi hocamız rahmetullahi aleyhine şeyi kerametleri vefatından sonra da devam ediyor. Allah razı olsun. Allah İyi kullarının yolundan ayırmasın. Onun anılmasında ne var? En önde gelen sebep ne? Başka insanlar da iyi insan olsun. Yani bak Allah'ın sevgili kulu olmak ne kadar iyi. Aradan 19 sene geçti 1980-1999 19 sene geçti muhabbet artarak devam ediyor. Efendim, anmalar, hatimler, zikirler, tesbihler rakamlara sığmıyor yani. Dünyanın her yerinden sevgi Dalgaları, efendim ırmakları, pınarları, hocamıza efendim sevaplar gidiyor tabii, hepsinin sevabı gidiyor. Bunu da yapmanın iyi bir şey olduğunu bu hadis şerif gösteriyor yani. kabir ehlini ziyaret etmek, efendim uzaktan e, okunmuş hatmi ona göndermek, efendim selamu selamlar, zikrü tesbih yapıp, efendim 70 bin kelimeyi tevhit, efendim bin bir ihlas şerif vesaire, efendim ona göndermek onun namına efendim kurban kesmek, hayır yapmak, sadaka dağıtmak vesaire. Bunların hepsi efendim e, onun ruhuna gidiyor efendim ve bunları yapanın da iyi bir iş yaptığını bu hadis-i şerif gösteriyor az ve sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerinize hepinizden razı olsun. Efendim e, bu sevginizden, bu gayretlerinizden dolayı Cenab-ı Hak da sizi sevsin, büyük mükafatlar ihsan eylesin. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz i̇bn Ömer radıyallahu azmanın rivayet ettiğine göre tabi i̇bn Ömer deyince Abdullah i̇bn Ömer hatırımıza geliyor büyük sahabi hadisleri çok rivayet etmiş bir e, mübarek kimse Allah şefaatine ayartırsın ve buyurmuş ki i̇bn Necar kitabını almış Peygamber Efendimiz buyurmuş ki onun rivayet ettiğine göre La bütte hasfin ve meshin ve reçfin Ya Resulallah fî hazînümmel <galluna am> Söyledi: "Evet, eğer tahezül kainat, ve tahallül zina ve ekel riba, e, ve tahallül sayde fil haram ve libsel harir, ve teferrijal bir rijal ve misah o bir misah. Kâ bu sayfanın 10. hadis şerifi. Konuları itibariyle bu daha önemli olduğu için bunu öne aldım. La bûte in hasfin ve Meskin ve rejfin. La bûte demek muhakkak olacak demek. Çare yok, mutlaka olur olacak demek. La bûte in hasfin ve meskin ve rejfin. Hasf olacak, meskh olacak, recf olacak. Bunda hiç çare yok, mahkak bunlar olacak. Ee, ne demek hasf h harfi, sin harfi, fe harfiyle. Hasf ne demek efendim? Yere batması demek. Arazinin Efendim yere batması hasefe eee hasefler, bihi bihi ve Karun'un kendisinin ve evinin yere batırıldığını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Hasefe fiili yani bir şeyi yerin dibine geçirmek, batırmak. Hasif olacak başka mesih olacak. Mesih de ne, ne demek? Bir varlığın, bir insanın suretinin başka bir Hayvan suretine dönmesi demek. Yani insanken maymun suretine dönüyor, insanken hınzır, domuz suretine dönüyor. Buna da mesah derler Arapçada. Bu ümmette yere basma olacak, suret değiştirilip böyle istenmeyen bir kötü hale gelme olacak ve rejif. Rejif ne demek? Rejif ne? Sarsılmak, sallanmak demek. Yani zelzele kastediliyor, olabilir. Efendim tabi bu sarsılmadan evme tercüfü racife tetbe uha muratife kıyamet kopacağı zaman yeri şöyle sarsan bir sarsıntı gelecek arkasından bir sarsıntı daha gelecek diye efendim rahze Suresinde de geçiyor. yani e, 6. ayet kelimede geçiyor bu kelime ismi faiz halinde. Yani yere batma olacak. Suretlerin çirkin bir surete döndürülmesi olacak ceza olarak ve sarsıntı olacak ceza olarak. Şu hiç şüphesiz olacak. Çare yok olacak. Labibte muhakkak olacak demek. Kadir yarasır diye haldi ümmet. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Bu mübarek ümmette de mi olacak bu? Yani ümmeti Muhammed'de bizim ümmette de mi olacak? Eski ümmetlerde olmuş. Çünkü eski ümmetlerde Allah'a asi olanların, Allah'a Allah'ın celal celaliyor, emrini dinlemeyenlerin Efendim, maymunlar ve domuzlar haline getirildiğini bildiren rivayetler, hadis şerifler, ayet kelimeler var. Bu ümmette de, de mi olacak Ya Resulallah diye sordular. Efendim, bu arada tabi bu suretin değiştirilmesiyle ilgili aklıma geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi karı koca Habeşistan'a gidiyorlarmış. Kureyş'in zulmünden, baskısından kurtulmak için. Hanım rüyasında Kocasının yüzünün simsiyah olduğunu görüyor. Allah Allah, buraya niye alamet? Ertesi gün uyanıyor ki e, kocası diyor ki, bak biz burada hicret ettik, Mekkeden ayrıldık, 550'e geldik. Efendim ben eskiden beri düşünüyordum zaten Hristiyan olmayı. E, bak burası da Hristiyan bir ülke, hükümdar da Hristiyan. Gel biz Hristiyan olalım, rahat ederiz. Efendim bu sıkıntılardan kurtuluruz diye teklif ediyor o hanımına, hanımı da o gördüğü rüyayı anlıyor. Ha, demek yüzünün bunun rüyada kara olması bu irtidadından dolayı efendim İslam'dan ayrılmasından dolayı diye reddediyor, kabul etmiyor. Ondan sonra dönüyor e, Mekke'ye. Cenab-ı onu Peygamber Efendimiz'in eşlerinden birisi olmaya efendim nasip ediyor. dinine bağlılığından dolayı. Yani maddeden manen kötü işler yapanların yüzleri değişiyor. Böyle bir Rüyada aklıma geldi bu arada, onu da söylemiş oldum. Eski ümmetlerde olmuş, okuyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. Bu ümmette de olacak mı bu şeyler diye soruyorlar. Kale <gülüyor> neam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evet olacak. Ne zaman? İzzette hazur kaynağın. Bu kelime şarkıcı, cariye, köle, kadın demek. Her devirde çalgı var, eğlence var, şarkı var, türkü var, kadın oynatmak var ama... Bunlar İslam'da günah. Şüphesiz efendim böyle ahlaksız şeyleri ahlaksızca olan işleri yapmak doğru değil. İslam'da bir kadının sesi de muhteremdir. Mahneminden başkası duymaması lazımdır. Eski hoca kardeşlerden birisi anlatıyordu. Biz küçükken diyordu. İstanbul'da mahallemizde oynardık sokakta. Annemiz bizi çağıracağı zaman sesim namihram diye cama çıkıp da Bangır bangır bağırmazdı. Efendim Kapının arkasında bir halka vardı. Tak tak tak tak onu vururdu. Biz o sesten annemizin bizi çağırdığını anlardık. Giderdik diye anlatıyor eskiden. Bunlara çok dikkat edilirdi. Şimdi İslam'a göre hareket azaldığından batı adetleri geldiğinden her şey var. İslam dinine göre haram olan, yasak olan, çirkin olan, günah olan şeylerde Yapılıyor. Ama yapılınca ne olur? Eğlence olsun diye, keyif olsun diye şarkıcılar edindikleri zaman değil. Ve sahallü zina Zinada mahsur görmedikleri zinayı yap, yapmayı adeta caiz gördükleri zaman. Halbuki zina büyük günahlardan birisidir. İslam'da kişinin efendim ancak namuslu olarak yaşaması vardır. Ancak namussu bir şekilde, meşru bir şekilde nikah ve düğünden sonra efendim evlenmek vardır. Evlilik dışı şeyler, ilişkiler efendim öncesi sonrası evliliğin esnasında bunların hepsi İslam'da yasaklanmıştır. Efendim bir adak gelmiştir, ahlak gelmiştir. Efendim ailenin korunması için efendim şiddetli efendim hükümler vardır. Bu, bu zinayı helal saydıkları zaman iki. Ve ekelür riba ve faizi yedikleri zaman. Biliyorsunuz İslam'da faiz haram. E, şimdi medenikanında serbest bankalar var. Efendim, para verildiği zaman faiz oluyor, alınabiliyor, yenilebiliyor. Bazıları sermayelerini alıyorlar, oraya koyuyorlar. Efendim e, bir gelir diye onları yiyorlar. Ama İslam'da paranın çalıştırılması var, ortaklık var. Ama paranın Faizle verilmesi, faizin yenilmesi İslam'da yasak. İslam ayrı bir efendim düzen getiriyor, iktisadi düzen getiriyor, dürüstlük getiriyor. Haksız kazancı kökünden, temel felsefesinden efendim engelliyor. Faiz diyor birisi çalışmadan sırf parası olduğu için efendim aldığı bir şeydir. Tabii buna itiraz etmişler bir Peygamber Efendimiz faizin haram olduğunu söylediği zamanda da itiraz edenler olmuş. E, hatta demişler ki Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre inne eee innevel o riba. Alışveriş de faiz gibi bir şeydir. Faizle alışveriş gibi bir şeydir. Yani ikisi de işte bir muamele demişler. Ama aynı olmadığından Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, buyuruyor ki ve ehallallahu'l bey'a ve harrama'r Hayır aynı değildir. Allah alışverişi, ticareti meşru kılmıştır, teşvik etmiştir. Sevaptır, meşrudur, ker konulabilir. Ama faizi haram kılmıştır. Para efendim öyle zahmetsiz kazanılmayacak, çalıştırılacak ticaret olacak. O zaman meşru oluyor, öteki türlü olmuyor. İslam'ın görüşü bu. Yani İslam İslam ayrı bir efendim ahlak sistemi getiriyor ve e, böyle buyuruyor. Şimdi tabi faizi yiyecekler demek bu. Yani yiyeceklerini de Peygamber Efendimiz bildirmiş oluyor. Sina'yı da meşru mahsursuz göreceklerini de anlamış oluyoruz bu ifadelerden. Efendim çalgıcı kadınlar edinecekler onları dinleyecekler, onların etrafında toplanacaklar, çağırılacaklar, çağıracaklar, kiralayacaklar belki efendim. Olağan şeyler, gördüğümüz şeyler. Efendim, e, zinayı işleyecekler, masırsız işleyecekler yapacaklar efendim. Türkiye'de az çok gene örften, adetten gelme kanunlarda da yani zina bir suç olarak zikrediliyor kocasını o halde efendim tespit ederse bir kadın mahkemeye müracaat edebiliyor veya adam tespit ederse karısını mahkemeye veriyor. Bir suç olarak efendim değerleniyor. Sonra faiz yemek. Faiz yemek şimdi kanunlara göre efendim uygun görülmüş ama İslam yemeği uygun görmüyor. Ves-i haldu sayde fil haram harem-i şerifte avlanmayı meşru Mahsursuz gördükleri zaman. Biliyorsunuz, Haram-ı Şerif, yani Mekke-i Mükerreme'nin çevresi. Efendim, orada, e, oraya giderken ihrama girecek, efendim saygıyla girecek, ibadet duygusuyla girecek, otlarını bile koparmayacak, hayvanlarını bile avlamayacak. Hatta av hayvanını birisine bile, bak şurada tavşan var, şunu avla bile diye göstermesi doğru değil. E şimdi bu Allah'ın yasak kıldığı bir şey. Mekke'ye mahsus bir takım hürmet efendim şartları, kuralları onu da aldırmıyorlar. Onu da harem-i şerifte avlanmayı da yapmaya başlıyorlar. Demek ki yapacaklar, aldırmayacaklar. Ben şeyi gördüm. Arafat'ta efendim adamın birisi hacılar Arafat'tan çıktığı zaman herkes ihramlı ya hac günü artık Arafat'ta afife günü oraya çıktıkları zaman çeşme başına efendim yuvarlak aynayı yerleştirmiş yüzünü sabunlamış, sırtında efendim ihramı, sakalını tıraş ediyor. Diyorlar ki hacı, sakal tıraş etmek yok burada, ne yapıyorsun? Ben anlamam diyor, alışmış tıraş olma, efendim silah kaydı. Ben anlamam, benim aklım ermez diyor. İyi ama sen dinin kurallarını kendin koymuyorsun. Buranın, efendim, haccın önemli işlerinden birisi bu ihram. İhramın da yasakları var. Herkes riayet ediyor. Sense mahsur görmüyorsun. Eh, mahsur görmeyebildiğini görüyoruz. Demek ki ihramlıyken tıraş olmayı mahsurlu saymayan e, acayip hacılar çıktığı gibi harem-i şerifte avlanmayı da mahsurlu görmeyen insanlar çıkacak. Demek ki dinin kuralları unutulacak, unutulacak. Ve nürsel harir ve ipekli giyilme olduğu zaman İslam'da erkeğin ipekli giymesi haram. Şimdi serbest. Herkes giyiyor. Hatta ipekli çok pahalı olduğu için ipekli gömlek damat gömleği oluyor. Efendim çok pahalı oluyor. Çünkü serin tutuyor. Çünkü tiril tiril. Çünkü güzel. Vesaire. Ama İslam gösterişi efendim sevmediğinden, tevazu teşvik ettiğinden, ayrı bir dünya görüşü olduğundan, altın takmasını uygun görmüyor, altın yüz takmayı uygun görmüyor, İpek giymeyi erkeklere uygun görmüyor. De, onu da aldırmıyorlar. E, o da bir artık dinin gevşediğinin alameti. Rektefer rica bir rica. Adamlar erkekler erkeklerle iktifa ediyor. Ben nisa'u bin nisa. Kadınlar kadınlarla iktifa ediyor olduğu zaman. Bu da ileride homoseksüellik ahlaksızlığının olacağını. O zaman bu belaları Allah cezaları verecek demek. Peygamber Efendimizin şöyle şunlar, şunlar, şunlar olduğu zaman bunlar olacak dediği şeyler ne? Yerin dibine batmak, suretlerin insan suretinden başka korkunç hayvan şekillerine, çirkin hayvan şekillerine maddene veya manen döndürülmesi, efendim <gülüyor> ve sarsıntı. Yani demek ki böyle bu gibi e, şeyler. E, musibetler ileride olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Şaşırıyorlar sahabe-i kiram. Yani bu ümmette de olacak mı? Eski ümmetlerde olmuş. E, kural değişmiyor. Yani Cenab-ı Hakk'a asi olunduğu zaman emirleri çiğnendiği zaman, insanlar günahlara daldıkları zaman toplumu mahveden efendim e, kötü huylar yaygınlaştığı zaman oluyor diye efendim plural umumi yani Yahudi'lerde olmuş, Hristiyanlarda olmuş, daha eski ümmetlerde olmuş, şimdi de olabilir. O halde ne yapması lazım Müslümanların Allah'ın emirlerine riayet etmesi, yasaklarından kaçınması, efendim Allah'ın rızası kazanmaya çalışması lazım. Allah razı olsun, Hocamızın bize öğrettiği nedir? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Bizim temel zihniyetimiz ne? Efendim, İskender Paşalar, efendim, bizlerin temel zihniyetimiz ne? Bizim yolumuzun ana esasını, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışmak. Yunus gibi, meydana gibi. Her işi onun için yapmak. Birisinin iltifatına, alkışına ihtiyacımız yok. İnsanların bizi beğenmesi veya bize kızmasından efendim, korkumuz veya isteğimiz yok. İsterseniz cümle cihan halkı bizi beğensin, biz onların beğence iş yapmayız. Alkışlayacaklarsa bile efendim veya maddi menfaat sağlayacaklarsa bile yapmayız. Neden? Allah'ın yasak kıldığı günah. İç şu ilişki, iç, içmem. Yap şu kötülüğü, yapmam. E, çok para vereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Boşver, ver, Hayır. İlahi, en aksudi ve radake matlubu. Ya Rabbi, ben senin beni sevmeni, benden razı olmamı istiyorum. Halk ister memnun olsun, ister olmasın. Ama bak böyle yapmazsan asarız, keseriz, vururuz, kırarız, hapse vesaire vesaire onlar da korkumuz yok. Neden? Çünkü biz Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Çünkü mahkeme-i kübrada herkes Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak ve yaptığının hesabını verecek. Ey kulum ben sana şu şu şu kötülükleri yasakladım. Niye yaptın? Şu şu şu iyi işleri emrettim. Niye yapmadın? diye Yap, yapılmayan iyiliklerden de yapılan kötülüklerden de bir bir hesap verecek. Nasıl bir bir hesap verecek? Zevre ağırlığı kadar havada uçuşan toz ağırlığı kadar günah işlemişse onun cezasını görecek. O kadarcık bir hayırlı iş yaptı, sevap işlediyse onun mükafatını görecek. Efendim ben bir şey yapmadım, katılmadım zulme. Tamam, zulme katılmayan bir insan bir zalimin yaptığı öldürmeye, asmaya, kesmeye, günaha yarım kelime ile bile destek olsa, yardımcı olsa onun da cezasını çekecek. İslam böyle, hesap böyle. Müslümanın en çok düşündüğü şey Mahkemeyi kübrada beraat etmektir. Dünyada kanundan mahkemeden insanlar kaçabilir, kurtulabilir. Efendim veya kanunlar da şeye uygun olmayabilir. Yani evrensel insan haklarına da uygun olmayabilir. Yani kanunlar Firavun'un ülkesinde de vardı. Mısır'da. Neydi kanun? Erkek çocukların öldürülmesi, kız çocukların öldürülmemesi, sağ bırakılmasıydı. Bu da bir kanun. Firavun'un kanunu. Kanun olması saygın olmasını gerektirmiyor. Kanunun insafa, adalete efendim, uzun olması gerekiyor. O bakımdan asıl mühim olan Cenab-ı Hakk'ın sevgisini rızasını kazanmaktır. E, Sevgisinden rızasına aykırı hareket ederse ne olacak? Ahirette cezasını çekecek, cehenneme girecek. Ama bir de bu hadis-i öğreniyoruz ki hasf olacak, mesf olacak, efendim recf olacak. Yani yerin dibine geçme batma olacak ve suretlerin hayvan haline dönmesi, hayvan suretine dönmesi olacak ve sarsıntılar olacak. Yerin sarsılması, titremesi olayları olacak. 3. hadis-i şerife geçiyorum. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, dinlemiş, rivayet etmiş. Taberani'de var. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: La îmâne limen lâ emânete ve lâ dîne limen la ahdele." En lazimi şü Muhammedin biye dîi lâ yeskîmü abdin hatta yeskîmü lisâra, lâ yeskîmü lisânu lisânuhu hatta kalbu wela yadkhulul janna illa emel Ve ayyun ve in tasaddakera yuqbal minhu amma la yukeffirul Lakin ne kaviz Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadelerden ne anlıyoruz? La imane limen la emanet luhur. Güvenilirliği, emniyetliliği efendim olmayan bir kişinin imanı yoktur. Neden? Kendisine güveniyorlar, hıyanet ediyor. Güvenilir bir insan değil. İmanı olan böyle yapan, Mahkeme-i korkar, hıyanet etmez. Eğer emaneti yoksa, eminliği, güvenilirliği yoksa bir kimsenin, o kaypaktır. güvenilmez, sözüne güvenilmez, işine güvenilmez, yüzüne güler, kuyunu kazan, arkamdan kötülük yapar, parayı verirsen geri vermez, borcunu ödemez. Ha, güvenilirliği olmayan, eminliği olmayan bir kimsenin imanı yok ki öyle yapıyor. La imane. Hiçbir iman yok. Var e bak camiye gidiyor bilmem icabında bayrama gidiyor bilmem bilmem geçen senede hacca gitti, evvel sene senede ömreye gitti. Sen onun eman eminliği olup olmadığına bakacaksın. Emanet sıfatı var mı? Güvenilirlik sıfatı var mı? Peygamber Efendimizin vasfı neydi? Muhammed el emin. Güvenilir Muhammed. Hicret ederken ne yaptı? Kim kendisine emanetler vermişse bir bir sahiplerine Efendim dağıtılmasını tembih verdi. Tavsiye etti, öyle gitti. Çünkü güvenilir. Hiçbir şey kaybolmaz. Yani senet sepet olmasa bile söz senet. Evet. Emin olmak, güvenilir olmak, ihanet etmemek çok önemli. Bir aksini yap ki imanı zayıf. Yani o zayıf iman da Allah kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz saymıyor onu. La iman İmanı yok sayılır. Çünkü o ihanetin cezasını sayılır. <gülüyor> ahdine sadakatı olmayanın da dini yoktur. Eyvah! Din de gitti, iman da gitti şimdi. Adam ahdine hiç uymaz ki şu adam. Hiç kendisi güvenilir bir insan değil ki. Söz verdi, sözünde durmuyor. Ahdine riayet etmiyor. Halbuki ahd etti, etti, yemin etti ama tutmuyor. O zaman dini de yok. Bize geliyorlar, hocam söz veriyoruz. Söz verdik, sana tabiiz. Sözünü dinleyeceğiz, nasihatler ediyorsun, nasihatlerini tutacağız, iyi insan olacağız, nefsimize uymayacağız, şu namazları kılacağız, şu tesbihleri çekeceğiz, şöyle yaşayacağız, ahlakımızı düzelteceğiz, günahlardan kaçınacağız vesaire. Ahdettik, ettik, yazılı değil ama Allah şahit, Allah biliyor efendim. Ondan sonra da ayet-i okuduk, olmadı mı bir ahit? Bir ahitleşme, anlaşma oldu. Niye tutmuyorsun? Niye tutmuyor? Söz verdiği yerde durmuyor. Ahd yok. O zaman çok tehlikeli bir duruma düşüyor. Ahdine sadakati lazım. Yani bağlı olması gerekiyor bir insana. Çok önemli şeyler muhterem kardeşlerimiz. Millet sanıyor ki Müslümanlık namaz kılmaktan ibaret. Türkiye'de ahlak kalmadı. Ticari ahlak çöktü. Siyasi ahlak çöktü. Her şey çöktü. Neden? Bu işlerin önemi artık önemsenmez oldu da onun için. Ahdine riayet edecek, güvenilir olacak, devletin teslim edilen parasını harcamayacak, hazineyi hortumlamayacak, efendim sözünde duracak, seçmene verdiği sözde duracak. Mesela efendim tüccar efendim güvenilir olacak, siyasi güvenilir olacak, idareci güvenilir olacak, efendim e, koca güvenilir olacak, karı güvenilir olacak, herkes güvenilir olacak, pekçi güvenilir olacak. Adam genel müdür oluyor bir fabrikaya efendim takım kuruyor. genel müdürüyle, satın alma müdürüyle vesaireyle hepsi alışverişlerde rüşvet yiyorlar. Teklif ediyorlar. Şunu alacağız ama fiyatın çok yaz. Şu kadarını bize ver, şu da sana kalsın. Biz buradan istifade etmek istiyoruz diyorlar. Rüşvet alıyorlar. Yani ahlak bozulmuş neden? Din ahlakı korur, muhafaza eder. Din gitti mi? Kuru kuruya öyle ahlak olmaz. O Olur diyenler işte olmadığını gelsinler, görsünler. Yemin ediyor efendimiz verdiği nefsi Muhammed'in diye Muhammed'in canı efendim hayatı elinde olan nefsi hayatı elinde olan alemlerin Rabbının elinde tabii. Allah giderse yaşatır, giderse öldürür canını alır verir. Veren Allah, Allah alan Allah, yaşatan Allah, öldüren Allah. Muhammed'in nefsi canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki. لَا يَسْتَقِيمُ د۪ينُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ Kişinin dini doğru düzgün bir din olmaz. Dili doğru düzgün olmadıkça doğru olmadıkça doğru sözlü olacak. Söyledi mi? Doğru söyleyecek. Sözü senet olacak. وَلَا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ Hatta يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ Bu dilin doğruluğu da kendi kendine olan bir şey değil. Kalbi, gönlü doğru olacak da onun için dikkat edecek söylediği sözde de dili o zaman doğru olacak. Temel, gönlün, kalbin temiz olması. E kalbin temizliği için de içinde çalışmak lazım. Kalbin temizliği tasavvufla oluyor, efendim eğitimle oluyor, manevi eğitimle oluyor ve onu yapmıyorlar. Ona düşman, ona saldırıyorlar. Efendim, öyle bir eğitim olmayınca o zaman kalbi müstakim olmayınca dili de müstakim olmuyor. Halbuki kalbin müstakimliğine bağlı kalp eğitimi yapacağız, gönül eğitimi yapacağız, iç eğitimi yapacağız, vicdan eğitimi yapacağız, nefsimizi ıslah edeceğiz. Nefsini ıslah eden kurtulur, ıslah edemeyen dünyada, ahirette helak olur. İşte onun şeyi, efendim, bir başka şekilde ifadesi bu hadisi şerif. O ayeti kerime, bu hadisi şerif. Nasıl aynı şeyi söylüyor? Görüyorsunuz. وَلَا يَتْخُرُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَعْمَنُ جَارُهُ Komşusunun efendim, kendisinin haksızlığından, zulmünden, aldatmasından, felasından emin olmadığı kimse, efendim cennete giremeyecek diyor Peygamberimiz. E. Bir tehditli, tehlikeli durum daha. Komşusunu ne zulm ediyor, aldatıyor, efendim e şey eziyet ediyor komşusuna. komşuluğu kötü yapıyor. iyi komşuluk yapmıyor. yapıyor? E, komşusu onun o halinden şikayetçi, yaka silkiyor, emin değil. Bizim komşu ben e, yazlığa gittiğim zaman veya yurt dışına gittiğim zaman ne belli olur olmaz, çalan mı, çırıfar mı efendim, ben evde yokken efendim benim namusuma, malıma, mülküme göz diker mi, ver emin değil. Ha, komşusunun kendisinden emin olmadığı kimse cennete giremeyecek. Çünkü komşu bir ölçüdür, büyük bir ölçüdür. Büyük, büyük bir efendim şey adamın yakını olduğundan her şeyini bilirsin oradan anlaşılıyor Tabii şimdi her şey çöktüğü değiştiği için efendim komşuların kötüsü de iyi insana zulmediyor bu sefer yani o komşusuna etmek değil komşuları bu zavallı masum, salih, abid, sahip kimseye zulmediyor Sonra bütün mahalleleri yaka silkiyor falanca adam e, çok kötü falan. neymiş kötü diyor? Adama bakıyorsun beş vakit namazında, dürüst, iyi bir insan ama etraf çok fena olduğundan kimse sevmiyor. Aman ya bırak şu ya, bizimle akşam kafayı çekmez, Efendim toplantı, parti yaparız, dansa gelmez, karısını getirmez bilmem ne filan bir sürü şikayet eden. E, Onlar başkalaşmış da onun için yani bu adamcağızın kabahati yok. Etraf etraf tamamen değişmiş, Efendim başka milletler gibi olmuş, kendi övrümlerinden korkmuş kopmuş. Şimdi bu adamcağız kendi vatanında garip kalmış. Gurbette gibi kalmış. Böyle değil de aslında ikisi de iyi komşuyken komşusuna haksızlık ediyorsa, zulmediyorsa o kimse o zaman cennete girmeyecek demek yani. Tersini anlamayalım. Bu devirde anneye babaya itaat diyorlar. Tamam Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i şerifte var, İslam'da var, anaya babaya itaat. Ama hala baba diyor ki gel lan buraya. ''Şu iç bakalım. mesela babalık hakkımı sana ilan etmeyeceğim.'' diyor. Oğlunu içkiye zorluyor. İçki haram. Oğlan içmeyince ''Sen ne biçim Müslümansın? Ananı babana itaat etmiyorsun.'' diyor. E ''Sen ne biçim anne babasın ki Allah'ın emrine karşı geliyorsun da günaha teşvik ediyorsun oğlum?'' Ne anneler biliyoruz kızlarını neye teşvik eder Ne babalar biliyoruz çocuklarına efendim namaz kılıyor diye kızıyor. Dürüst diye kızıyor. Bu kadar dürüst olunmaz bu devirde. E ne olacak? E biraz azaltacaksın müşteriyi diyor. Olmaz baba diyor. Ticareti ben dürüst yapmak istiyorum. Heda kazanmak istiyorum. Sen hangi devirde yaşıyorsun evladım diyor. Azal diyor bile oğlunu. Hile yapma, ticarette tartıyı, ölçüyü şey yapmaya uğraşıyor. Almanya'da cuma hutbesinde hutbeye oku, okuyan hoca anlattı. Bizim efendi ölüyor demiş kadının birisi. Hocam gel onun başında Yasin oku demiş gitmiş. Adam hırıl, hırıl hırıl, hırıl, hırıl, hırıl, diyor ölmek üzere. Gözü böyle hırıl diyor. Gözleri kaymış. Söylenenin farkında değil. Yani ölüm hali. Haleti nezir diyorlar. Ölüm hali, hoca da başına geçmiş. Yavaş yavaş eşe en la ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sözlerini söylüyor ki kulağı alsın. Öl, ölecek olan kimsenin o da eşhedü en la illallah desin. İşte böyle teşvik ettikçe... E, terken ettikçe eşhedü en la ilahe nihayet bir ara ölen adam efendim gözlerini açmış hocaya sert sert bakmış hışımla bakmış ya demiş hocanın ne, sö ne söylenip duruyorsun ne tazik edip duruyorsun bana ne telkin edip duruyorsun demiş Söyleyeceğim ama demiş görmüyor musun şu kantarın topuzunu boğazıma boğazıma nasıl tıkıyorlar ağzıma ondan söyleyemiyorum demiş ölmüş Şimdi hoca bu lafı duyunca hacı demiş kadın, kadına, senin kocan öldü ama böyle bir şey oldu yani ben kelime-i getirmek istedim ama o da söyleyemiyor hoca işte ya görmüyor musun ağzıma o görmüyor tabi yani melekler azap me melekleri şey yapıyorlar görmüyor ama o görüyor sanıyor görmüyor musun ağzıma kantarın topuzunu tıkıyorlar konuşamıyorum ondan kelime-i getiremiyorum diyor ne haldir demiş hanım demiş bacı demiş ölen adamın karısına karısı demiş ki ah hocam ah hocam derdime derdime temas ettim parmak bastım bu bizim herif bakkaldı efendim e, mal alır mal satardı mal aldığı kantar hileli kantardı malı alırken o kantarla tartardı efendim bir kiloyu 900 gram gösterirdi. Yani daha çok alıyor. Az gösteriyor kantar. Ama satışta o kantarı kullanmazdı. Satarken öteki kantarı kullanırdı. O da efendim bir kiloyu bir, bir kilo 100 gram gösteriyor. E ne oluyor? Alırken 100 gram hile yapıyor. Satarken 100 gram hile yapıyor. 200 gram Efendim, Sırf tartıda, yani fiyatına ayrıca kar koyması ayrı ama hile yapıyor. Ha, yaptı ama ne oldu? Son nefeste kelime-i getirecek, zebaniler ağzına kantar dobuzu sokuyorlar sanıyor. Neden? Allah kelime-i getirmiyor. Neden? Güvenilir adam değil. Zalim adam, hırsız adam, arsız adam, hayatında hüsnü akıbete yaşayacak işler yapmadı ki Allah hüsnü akıbeti ona nasip etsin, kelime-i şahit getirtirsin, getirtmiyor. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Eyvüma racülün Eyvüma racülün esâbe malen gayri hillihi helal olmayan yoldan bir mal ele geçiren herhangi bir adam bir adam ki Kazanmış bir mallar elde etmiş ama helalinden değil, haramdan, helal olmayan yollardan efendim paralar elde etmiş bir adam. Ve enfaka minhu. Şimdi adam çok para kazandı, zengin oldu ama vicdanı sızlıyor. Ya ben bunu haramdan kazandım, haramdan kazandım. Geliyor camiye ya biraz ben hayır yapmak istiyorum diyor, para veriyor. Camiye. Neden? Vicdanı yakasını bırakmıyor ki. Sen bunu falancayı aldattın, filancayı dolandırdın, filancanın malını aldın. Bu para bir sürü efendim haramlı, katışık bir mal. Tabi o götürüyor, birazcık infak edip, efendim hayır sadaka verip sevap kazanacağını sanıyor. Böyle yaparsa bir insan haramdan kazandıkta da infak ederse ''Hem yubârek lehu fihi Bu efendim yaptığı hayır, efendim ona hayır bereket getirmez ve in tasaddeka lem yubarek lehu tasadduk etse yani malın kazandığı paranın lem yubarek lehu demek kazandığı malın hayrını görmez demek yanında kalsa kazandığı lem yubarek lehu malın hayrını bereketini görmez yanar kül olur yıkılır dökülür ne olursa olur efendim ve in tasaddeka sadaka olarak verirse İstersen hepsini versin, kabul olmaz. Efendim bilmem, Köroğlu'nun hikayesini anlatıyorlar. Bolu valisine kızmış, dağlara çıkmış. Zenginleri bağırta bağırta mallarını alırmış, fakirlere dağıtırmış. Olmaz. Neden? Helalden kazansın, dağılsın. Ama zenginin malını alıp fakire aldık, verdikten sonra ondan o bir hayır görmez. Kabul olmaz. Vema bak diye yani yanında kalanı da tasarruk etti, kabul olmaz. Yanında kalanı tezadu ile cehenneme giderken yolda azı olur, cehennem azı olur. Yanında kalan da. Buyuruyor ki efendimiz hadisin son cümlesinde. innel habise la yuqefirul habis, habis ve pis olan bir kazanç, efendim. Habis ve pis olan günahı sildirmez. Pis şeyden hayır yapıyorsun, ondan hayır bekleme. Sevap bekleme, kazanacağını sanma. Çünkü kötü mal, habis mal, pis mal, haram mal, efendim, pisliği temizlemez. Günahı affettirmez. Velakinne tayyib'e yükefirül habis. Helal para günahı affettirir, habisi temizler. Yani sen helalinden Allah'ın teriyle kazanır da hayır yaparsan bilerek bilmeyerek işlediğin günahları Allah affeder. Ama böyle haramdan kazan, hayır yap, olmaz. Olmaz. Hatırlıyor musunuz? Bir şehirde efendim bir genel kadını parasıyla bir cami yaptı. Vaizim birisi de bundan hayır olmaz dedi. Yani Kadın pişman olmuş. Tamam, pişman olması güzel. Ama cami yapmış efendim. Olmaz dedi vaiz, ceza yedi. Böyle dedi diye ceza yedi. Yani Peygamber Efendimiz işte yani haram ile olan hayırın kabul olmayacağını bu hadis-i şerifte bildiriyor. Efendim, helalden olursa kabul olacağını bildiriyor. Tasavvuk etse kabul olmaz. Geriye kalsa cehennem yolunda, cehennem azı olur yanında dursa hayrını, bereketini görmez. Haram çok fena. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, izleyiciler, Allah'tan korkalım. Allah'tan korkun demiyorum. Hepimize lazım. Allah'tan hepimiz korkalım. Kullar olarak Allah'tan korkalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Yaptığımız işi temiz, güzel yapmaya çalışalım. Temiz, helal para kazanalım. Az olsun, temiz olsun, helal olsun. Helal yere sarf edelim. Yaptığımız her işi Allah'ın rızası uzun yapalım. Günahlardan, haramlardan kaçınalım. Allah'ın haram dediği, günah dediği şeyleri yapmaya kalkarsa Cenab-ı Hak bu dünyada da yapanların cezasını veriyor. Burnundan fitil fitil getiriyor. Ahirette de ebedi cezalar, Efendim ikhaplar oluyor. Bu dünyadakine bile dayanamıyor insanlar. Bu dünya muvakkat, bu dünya fani, bu dünyada Efendim insan küçücük bir sıkıntı çekse işte bir yıl altı ay çeker, bir sene iki sene çeker, ölecek, biter. Ahirette cennete giderse bir şey değil. Sahabe-i çok eza ceva çektiler bir kısmı, işkenceden öldü. Ne oldu? O azap bitti, ahirette cennetlik oldular. İslam'ın ilk şehit, şehitleri, İslam tarihini hatırlayın. Bir şey değil. Bu dünyanın azıcık azabına dayanamayanlar ahiretin ebedi hal, azabını nasıl göze alıyorlar? Bu ne antıksızlık, bu ne insamsızlık, bu ne izansızlık? Anlayın, ibret alın, aklınızı başınıza toplayın. Herkes kendisinin hayatını gözden geçirsin, hatasını tespit etsin, düzelsin, şu memleketi düzeltelim. Ahlak düzelmeyince millet düzelmez, memleket düzelmez, ümmet düzelmez, dünya düzelmez, ahiret düzelmez. Ee, öyle temelli iş yapmak lazım. Kalbi, kalbi temizlemekten başlamak lazım. Dürüst sözlülüğe gelmek lazım. Dürüst işliliğe gelmek lazım. Kimseye zulmetmemek lazım. Harama yanaşmamak lazım. Efendim, el uzatmamak lazım. Bu okuduğumuz hadiseler onu gösteriyor. Hepimize ikazdır bunlar. allah Teala Hazretleri bizi sevdiği kul olarak yaşasın. Sevdiği amelleri işleme vaffak etsin. Salih kullar olmayı nasip etsin. ümmet i Muhammed'e faydalı eylesin. alim olmadan, bilgili olmadan, hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri okumadan insan bu işleri yapamıyor. Tabii bir de içimden geliyor ki Bunları okuyan nice din, e, din bilgilerine sahip insanlar var. Bu günahların hepsini yapıyorlar. Hatta gelip karşına da dikiliyor diyor ki ben senin bildiklerini bilirim, senden fazlasını da bilirim diyor. E biliyorsun da bu halinle Adamın haline bakıyorsun, ailesine bakıyorsun, çocuğuna bakıyorsun, ticaretine bakıyorsun, kazancına bakıyorsun. Vatana ihanetten para kazanıyor kimisi. Yani öyleleri var. Kimisi esrar afiyat kaçırmaktan, kimisi başka şeylerden kazanıyor. Bir de vergisiyle övünüyor. Yani haramdan kazanıyor, devlete şu kadar vergi veriyor. Onu övünç meselesi yapıyor bazıları. Da. Onun da kıymeti yok. Efendim millete de kıymeti yok, kendisine de kıymeti yok. Allah Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sevdiği ümmet haline getirsin. Efendimiz'in sünnetine uyan. Hades-i şeriflerdeki güzel efendim şeyler bilgileri yakalayıp alıp güzel Müslüman olmaya muvaffak etsin. Efendim salih Müslüman, hayırlı Müslüman, her yönden faziletli, erdemli, yüksek insan olmayı nasip etsin. Güzel işler yapıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Cennetiyle tâlif eylesin. Buyur cennetime diye cennetine dahil ettiği kullarından eylesin. Cemaliyle bir şerref eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, rıdvanı, ekberine cümlemizi vasıl eylesin, aziz ve sevgili kardeşlerim. Hatalarımız varsa, hatalar olunca ne yapılır? Hatalardan dönülür. Hatalardan dönmeye tevbe deniliyor. Hatanız varsa dönün, dünyadayken dönülür, günahlar, hatalar telafi edilir, ahirette olmaz. Öldükten sonra öl olmaz. Acilu bir tövbeti kablen mevd. Ölüm gelmeden evvel Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüşü yapın. İyi Müslüman olun. Allah'ın sevgili kulu olun. İş işten geçmesin. Tövbe kapısı kapanmasın. Fırsat kaçmasın. Esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekât.